İnan... ما فعلوا في السوران؟ إن الله غريب في وجوههم من أفر the well. world well.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 Burada bir parantez açayım. Soğuk memleketler denilir yani işte Kur'an tilavetinde soğuk memleketler, insanı olumsuz etkiler, sesi olumsuz etkiler evet. falan. Mısır'ın kuzeyi soğuk elbette mudur? güneyi kadar sıcak, sıcak değildir. Evet. Kuzeyinden Tuhi gibi bir önemli bir kari, kari önemli bir okucu olması? çıkmışsa bu da kari olmak isteyen Türkiye'deki adaylara da bir gönderme olsun. Aslında soğuk iklimden yani, çıkmaz tezinde çürütmüş evet, oluyor. Evet yani manada. bir nevi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 Yani soğuk memleket deyince böyle Erzurum bizi oyaladı bayağı. Yani Rabbim e, Kur'an adına, kıraat ve tilavet adına yapılan bütün hizmetleri kabul etsin. Eksiğiyle, gediyle şey diyelim. Erzurum'a da bu anlamda gerçekten e, bir Erzurum'u Erzurum da bir şey evet, bu anlamda tebrik Hayırlı ediyoruz diyelim. Şey Hayırla iade edelim, evet. وَكَفَا billahi شَهِدَ Şahit olarak Allah yeter. Tabii unutmuyoruz, şehide ifadesindeki meddi ivas... Tuhide, apayrı bir mahiyet kazanır dedik. Ve kefâbillâhi şehîden. Ve De, gibi Hı? duruşları vardır. Sadece burada değil, birçok medd ivazlı noktalarda, yani medd tabi tabi, biz onu medd tabi diye ifade edelim. Medd-i ivaz, meddi tabi gibidir. Evet. Mesela Nisa suresinin son ayetleri Meryem suresinin son ayetleri Taha suresinin son ayetleri Bunlar hep metti tabi pozisyonuyla biter Tuhi'nin de Metti tabi ile biten her noktada Yani eğer Kıvamındaysa Sesi ona uygunsa Hemen bakarsınız bu name ile durur Şehide Gibi Ve de burada metti tabi'ye de bir gönderme vardır Tuhi diyor ki Bak bunun süresi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 Muhammed Ressulullah. Muhammed Ressulullah. Bu atmosfer tabi bugün özellikle üzerinde durmaya çalışacağımız husus. Bu atmosfer sahabe tablosuyla daha da bir perçinleşiyor diyebiliriz. Nasıl hocam? Muhammedur Resulullah bittikten sonra "Vellezina ma'ahu eşiddâ ala'l küffâri ruhama u hep geçtim bakın. Hep geçtim. burada. Burada sahabe ikramların en zirvesini teşkil eden isimlerin, şahsiyetlerin isimleri bir bir sıralanıyor. Ben böyle sıradan bir geçiş yaptım ama وَالَّذِنَ مَعَنْهُ اَشِدَّا عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَهُ بَيْنَهُ Burada halifeler zikredildi. Ama kime göre? Bunu e, normal bir tefsirde bulmak Mümkün güç. Değil. İşte Bediüzzaman. Zaman dedik ya geçen programda. Hazreti Çezdiye. Bediüzzaman burada çok acayip açılımlar yapıyor. Hilafet merkezi adına. Sahabe tablosunun o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 Böyle yavan bir ifadeyle bunu geçiştiremeyiz. Evet. Bunun muhakkak manayla örtüşmesi gerekiyor. Mananın da içerisine alın alınıp beraberce çalışması yapılması lazım. Evet, vallazina mauhu bedü zamana göre Hazreti Ebubekir ifade eder. Hemen sırasıyla halifeleri zikredecek olursam Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, aleküfer. Hazreti Osman ve Hazreti Ali, rahimahullah. Evet, bedü zaman ispat ediyor adeta.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 Doğru. İşte o yüzden diyor bu ifade Hazreti Ömer'i temsil eder. Yoksa o güç ve kudretizliği olmasa ülkenin sınırlarını o kadar genişletemezseniz e, bu şiddet kavramını yani Ömer için kullanamazsınız. Evet. Evet. Ruhameu beynehum. Ruhameu beynehum kendi aralarında da merhametlidirler. Mesela eşittede diyelim ki bir fonetik yapısını da baz alarak bir çıkış yaptınız o şiddeti remz etme adına ruhame evet. ubeynehum de tabi Tuhi'den dinleyeceğiz ama hatırlamıyorum nasıl okuduğunu ruhame beynehum, kendi aralarında merhametlidirler o ruhame ifadesi mesela ruhama diye mesela bağırarak geçilir mi Aslında. yani merhamet manasına gelen bir kelime bağırarak merhamet dondur mu ya da وَلَّذِينَ نَعْبُدُ أَنْشِدْ رَا merhametlice bir okuma diyelim evet yumuşak bir ton evet. yükleme ve diyor zaman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 Kur'an medisi Radyo Rüzgar efendim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 hatayla okun, evet, okunulduğun noktada namaz değişiyor. bozulur. Na, evet, mana bozulduğu zaman namaz, namaz da bozulur, de bozulur. deniliyor. Evet. Yani çok sıkıntılı bir süreçten geçebilirdik. Evet. O yüzden Selef alimleri, gerçi Selef alimleri denilince de tabii birinci, ikinci, üçüncü, dör, dördüncü asrı da katıyorlar. Bazı ulemaları katıyorlar dördüncü asırdan. Ama Selef denilince birinci, ikinci ve üçüncü asır ekseriyetle akla geliyor. Ama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 hatırlayamıyorum ama Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin ile alakalı da yine 7. lemada ciddi taşıtatları var. Bu konuyu evet. daha etraflıca evet, okumak isteyenler Bediüzzaman'ın lemalar mecbasının 7. kısmına, 7. lemaya müracaat edebilirler diyelim. <gülüyor>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 ifade edildiğini arz etme anlamında Kur'an yer yer kendisi müracaat ediyor Evet Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kafirleri öfkelendirir Allah inanıp iyi işler yapanlara mafiret ve büyük bir mükafat vaat etmiştir anlamına gelen bir ayet yarım sayfa yakın bir yer 6 satırdan oluşuyor Muaf'ta Musafa değişir bu tabi Kimisinde belki 5 satırda bitebilir Fakat, Bediüzzaman Hazretleri'nin bu açılımı katiyen unutulmamalı. Fetih Suresinin son ayetlerinde ve Tuhiden de programımızın girişinde dinledik. Enteresan vurguları var. İşte Ebu Bekir'e gelince, وَالَّذِينَ ma'hu ma ifadesinde bir giriş formatında, اَشِدَّ وَعَلَى الْكُفَّرْدَ bir sert çıkış, u اُبَيْنَهُمْ Bir yumuşak geçiş, تَرَاهُمْ رُكَعَانْ سُجَّدَنْ يَبْتَوْنَ فَضْنَ مِنَ اللّٰهِ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 Nu su su su değil şu, su, su değil şu, su su da değil şu, nu, nu su şu, su şu, evet. evet yani zordur bu ama dinlemekle halledilebilir Arapçanın u formatlarında sadece üç tane gruba dikkat edilmesi lazım sin ve sat grubuna yani sin u telaffuz edilince sat gibi olmasın.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 Yani Kur'an okurken L L evet. U formatında sadece bu 3 grup Belki önümüze e, Zorlayıcı mahiyette çıkabilir ama Diğerlerinde böyle bir sıkıntımız yoktur evet. Mesela bir mu dediğinizde Ya ben bunu nasıl mü ile mu Arasında nasıl söyleyeceğim Çok zorlamaya gerek yok. yok Siz evet mu Çünkü dediğinizde mu, Kalın mu yok, yani. kalın, mu yok. <gülüyor> kalın lam yok <gülüyor> Kalın nun yok, yok. Kalın ye U. yok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 ma'ahu ma ayın harfine biz daha önce ince bir harf dedik çünkü İbnul Cezerazî Hazretleri husa tağdın diye bir terkip oluşturmuş kalın harfler için arasında ayını göremiyoruz Yok, evet o zaman ma'a ma'a diye kaçmamalı dikkat etmeliyim buna vallazîne şeklinde e gibi e evet. ile bir şey evet. fakat ayın şunu da söyleyelim parantez içerisindeki Ayın bazen kaçar. Ünlü harilerde bile ben E değil de A formatıyla kaçırdıklarını yani biliyorum. Nayinanın kaçırdığını biliyorum. Mustafa İsmail'in kaçırdığını dinliyorum. Evet. Yani kaç, ayın kaçar. Ama dikkat etmekte fayda var. Mesela Fatiha suresinde En amte Değil de böyle çok bariz. En amte aleyhim Mesela En amte kaçmaz da Aleyhim kaçar. En amte aleyhim. En amte aleyhim. aleyhim. A Evet onun aynı, a olma ihtimali var. Tecrübeme dayanarak söylüyorum tabii. Aleyhim. Çok ilmi değil bu. Aleyhim. En amte aleyhim. Dikkat edilmezse ikinci K'den ayın kaçar. En amte'deki ayın biraz daha e'ye yakın ol, söylenmesi kolay oluyor ama aleyhim'de daha evet. bariz bir a sesi çıkıyor sanki evet. evet. Aslında la harfi var sonrasında hı hı.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 E, ekseriyette ben Mahmut Ali hani tercih ediyorum ya, evet. e, dinleyicilere de tavsiye ediyorum. وَالَّذ۪ينَ مَعْهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ Rahman u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlamin minallahi veriḍvana veriḍvana Ra harfi esrede ince okunur. Ri fakat ardından bir dat olan kalın harf gelmiş. Burada geçiş zordur. Wa yani, iyileşiyor sanki daya iyi yaklaştıkça şey saçtığımız zaman şöyle bir dik, dikkat edilmezse rid diye geçiyor rid yani. diye dala benzer varid evet. rid, rid, rid, evet, Ve rid Ve diye Ve kaçar -ri ama dat olduğu için kalınlığı hemen belirtmeyiz varidwana varidwana evet. sima hum fi min atharis sujud Sucud Evet burayı hatırladık mı? Ötreden ince harfe düşme Sucud Bunun aynada özellikle üzerinde durmuştuk Baya bir açılımlar yapmıştık orada Tilke aya tul Tul Tul Evet İşte burada bir fonetiklik var Hatta burada iki hususiyet var bir tanesi ötreli harf denince harfe gelme. Bir tanesi de dal harfinde durduğumuz için oluşan kalkale sıfatı. Hı hı. Sucud. Sucud. Jud. Hem sesi çekiyoruz, düşüyoruz. Evet. Hem de kalkalenin o e, kalkalenin hı hı. sıfatını Halkalı belirtiyoruz. Evet. Tabii. Ama kalkalelerde çok aşırıya kaçmamamız lazım. Şimdi e, programımızın böyle mahiyeti bir anda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 Ses düşüyor. Zalike meseluhum fit tevrah ve meseluhum fil incil Yeri gelmişken ayetlerin sonları durduğumuz için ekseriyetle meddi arız pozisyonuyla dururuz. Evet. Fakat meddi arızlarda dururken yani haliyle ayetlerin sonlarında dururken hepsinin ölçüsünü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 Dört ensar miktarı 4 elif bak okutum. Şimdi zalik fit tevrah. Bir önceki medde arıza uygun olmalı. Wa menzeluhum fil-inci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 bir anda çıkıyorsunuz. Bir anda iniyorsunuz. Kezer çıktım. İn aşağıdayım. Sonra bir daha Elif'e çıkıyorum. İn e. Yani bir üstte bir altta. Bir üstte bir altta. Bu aslında dile ağır gelen bir hususiyettir. Sonra eh diye bırakmamamız lazım. Eh değil. Halkalın oğlu için. Eh race eh race Şed-e Şed-e-hu Tığ harfi E gene Fe-e-zerahu kolay Fes-teğ-gakalın Teğ-g-le-va Teğ-gakalın Lamince Za-kalın le va Burası bu ayet-i kerimenin belki de en zor bölümüdür diyebiliriz Fes-teve ala su-kih zurra met tabi var. Ardından ayın harfi li ve ardından böyle zor bir kelime. Gerçekten zorluk oluşturuyor. Yucibu zurra li yghiza. Ali yghiza. Ali Bihimul. Bihimul mul. Ötrenin inceye. Mul. Mulkufar. Radak kalın Fer değil. Far şeklinde olmalı. Topluca okuyorum. Kezarin axuraj şad fa azaruh, fa fa ala suqihi, bihimul kuffar. Wa'adallahu allazina amanu wa amilus salihati minhum magfiratan wa ajran azima wa ajran azima Wa'adallahu tal harfi enje Wa'adallahu tal gibi <gülüyor> hata ile evet okunuyor şahit oluyoruz Wa'adallahi diyor Wa'adallahi de Allahi şeklinde olmadı. Evet, bu hata ile okunan noktalarda böyle ifade etmiş olalım. Çünkü Fetih suresi çok okunan bir sure. Müslümanların en fazla okudu surelerden bir tanesi. Evet. Özellikle de öğle namazından sonra, iki evet. namazdan sonra Nebe suresinin son sayfası okunuyor. Evet, burası öyle de okunuyor ekseliyette. Evet.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 diye başlayan bir o da farklı bir aşi şerif noktasıdır İbrahim suresinde İbrahim suresi deyince akla hemen orası gelir. "Ve'l-hûllezîne âmenû ve amilûs-sâlihâti cennet." Orada "Elem terâ keyfe darabe Allâhu meselen kelimeten keşeceratin tayyibetin asluhâ thâbit" diye bir terkibi olan bir ayet-i var. Gerçekten telaffuzu zor Aynen böyle bir kıyas söz konusu orada da. Evet. Demek kıyas yapılan böyle ayet-i kerimelerin böyle bir zorluğu e, var. Evet. Böyle bir zorluğu söz konusu. Çok okunan suri olması sebebiyle ben özellikle e, böyle bir e, talim hususunda gerekli gördüm açıkçası. Evet. Evet hocam. Teşekkür ediyoruz hocam. Fetih suresini e, Tuhi'den dinledik. Sanat sistemi hakkında bilgi verdik. Tuhi'nin biyografisi hakkında bilgi verdik. İki bölümde